Karanlık, sessiz ve yumuşak karanlık, sizi ılık bir yorgan gibi sarıp sarmalayan ve sizde hep öylece alabildiğine bitkin, alabildiğine uykusuz ve uyuşuk kalmak isteği uyandıran tatlı, hoş, sırdaş karanlık. Gözlerinizi açmak ya da kollarınızı oynatmak ihtiyacını duymazsınız aslında ama yine de kollarınızı oynatır, gözlerinizi açarsınız. Bu sadece üzerinizdeki karanlığı görmek, ona dokunmak içindir. Önce keçi kılından örülmüş siyah bedevi çadırını dolduran o yün görünümündeki karanlığı görürsünüz. Sonra çadırın önündeki daracık aralıktan yıldızlarla kaplı gök hatlarını. Ve sonra çadır aralığında bir karartı belirir. Bir insan silüeti, uçuşan peleriniyle derinliğine göğe kazılan bir resim. Zeyd'in ünleyen sesini işitiyorum. ''Uyanmış, uyanmış.'' Zayıf kemikli yüzü bana doğru eğiliyor ve elleriyle omzumu kavruyor. Bir başka adam daha giriyor içeri. Onu pek iyi göremiyorum. Ama alçak, ciddi bir sesle konuşmaya başlar başlamaz, bunun bir şammar bedevisi olduğunu hemen anlıyorum. Yeniden susuz ve bunalmış hissediyorum kendimi. Zeyd'in uzattığı süt kasesini güçlükle kavrıyorum. Ama sütü içerken artık acı duymuyorum.'' Bu arada Zeyd, bu küçük bedevi kafilesinin nasıl tam fırtına koptuğu sırada çıka gelip yanında konakladığını, sonra aylak deve geceleyin kendiliğinden dönüp gelince, benden yana endişelenip nasıl hep birlikte yola çıktıklarını ve nihayet tepenin ardında silah sesini işiterek nasıl buraya koştuklarını anlatıyor. Şimdi üzerime bir çadır kurmuşlardı ve ben bu gece ve yarın onun içinde yatmak zorundaydım. Bedevi dostlarımızın acelesi yoktu. Su tulumları ağzına kadar doluydu ve devemede 3 kova su verebilecek durumdaydılar çünkü güneye doğru yapılacak bir günlük yolculuğun bizi de onları da içinde su kuyusu bulunan bir vadiye götüreceğini biliyorlardı bu arada develer de çevredeki hamt çalılarını otlayarak karınlarını yeterince doyurmuş olacaklardı bir süre sonra zeyt benim çadırdan dışarı çıkmama yardım etti kumsalın üzerine bir yorgan yaydı Ve ben orada yıldızların altında uzanıp yattım. Birkaç saat sonra Zeyd'in kahve takımlarının sesine uyanıyorum. Taze kahvenin kokusu sevilen bir kadının kucaklayışına benziyor. Zeyd diye sesleniyorum. Sesimin hala boğuk ama çatlaklığından kurtulmuş olması hoş bir şaşkınlık uyandırıyor bende. Bana biraz kahve verecek misin? Elbette amcacığım diyor Zeyd. Kendisinden birkaç yaş küçük olduğum halde bana Arap töresi uyarınca, genç olsun, yaşlı olsun, saygı gösterilmek istenen biri için kullanılır bir deyimle hitap ederek, gönlünün dilediği kadar kahve içeceksin. Kahvemi içiyor ve Zeyd'in mutlu yüzüne bakarak gülümsüyorum. Söyler misin kardeşim, aklı başında insanlar gibi evimizde yan yatacağımıza neden hep böyle belalar sararız başımıza? Ayaklarımız kas katı keserinceye kadar evde oturup yaşlılığın gelip çatmasını beklemek. Senin benim gibi insanlara göre değil de ondan, diyor Zeyd gülümseyerek. Hem evlerine tıkılan insanlar da ölmüyor mu sanki? Nereye giderse gitsin, insan kaderini boynunda taşımıyor mu? Zeyd'in kader için kullandığı sözcük, kısma idi. Yani insanın payına düşen şey. Sözcük batıda Türkçe versiyonuyla kısmet olarak bilinir daha çok. Ve kahvemi yudumlarken bu Arapça deyimin içinde insanın bir pay sahibi olduğu şey biçimindeki bir diğer anlamı geçiyor zihnimden. İçinde insanın bir pay sahibi olduğu şey. Bu sözcükler hafızamda zayıf, bedirsiz bir tele dokunuyorlar. Onlarla beraber bir tebessüm ama kimin tebessümü canlanıyor zihnimde. Bir duman bulutu ardında gizlenen bir tebessüm. Afyon dumanı gibi keskin kokulu bir duman bulutu ardında. Evet, afyon dumanıydı ve tanıdığım en tuhaf insanlardan birinin tebessümüydü bu. Başımdan geçen en tuhaf olaylardan birini yaşarken tanımıştım onu. Olayın gidişinde saklı görünen, sadece öyle görünen, bir tehlikeden kaçmaya çalışırken, bilmeden daha yakın bir tehlikeye doğru koşuyordum. Ama hem hayali olan ve hem de gerçek olan. Her iki tehlikede beni başka bir kurtuluşa götürmüştü sonunda. Olay bundan yaklaşık yedi yıl önce, Tatar uşağım İbrahim'le beraber, At üstünde Şiraz'dan Güney İran'daki Kirman'a giderken vuku bulmuştu. Niris gölü yanında ıssız, tenha, üzerinde yol iz bulunmayan bir arazi. Mevsim kış, görüş alanı içinde köy filan yok, güneyi kuhi guşneganla yani açlık dağlarıyla çevrili, Balçık denizine dönmüş bir bozkır, kuzeye doğru gölün yakınlarında bozkır bataklığa dönüşüyor. Öğleden sonra çıplak bir tepenin çevresinden aşınca, birden göl karşımıza çıkmıştı. Hayat izinden, hayat soluğundan yoksun, kıpırtısız yeşil bir yüzey. Çünkü göl suları, balıkların yaşayamayacağı kadar tuzluydu. Göl kıyısına yakın tuzlu toprak, birkaç bodur ağacın, Çöl fundasının dışında hiçbir bitkinin yaşamasına imkan vermiyordu. Toprak hafifçe çamurlu karla kaplıydı ve üzerinde göl kıyısından hemen hemen 200 metre beriden seyreden ipince bir patika uzanıyordu. Akşam çökmüştü. Ama gece konaklamayı düşündüğümüz hanı ket kervansarayı yoktu görünürlerdi. Ne pahasına olursa olsun oraya varmalıydık. Uzakta yakında başka konaklama yeri yoktu çünkü. Ve karanlıkta son derece tehlikeli olabilecek bataklıkta gittikçe yaklaşıyordu. Aslında bizi oraya yalnız başına gitmeye kalkmamamız konusunda uyarmışlardı da. Atılacak tek yanlış adımın, apansız ölüm demek olduğunu söylemişlerdi. Kaldı ki, balçıklı toprakta gün boyu yol tepen atlarımız yorgundu. Dinlenmeleri, beslenmeleri gerekiyordu. Geceyle birlikte ağır bir yağmur başladı. Bir adım ilerisini görmeyen kendi gözlerimizden çok... Atların içgüdüsüne güvenerek ilerliyorduk, ıslak, somutkan ve sessiz. Saatler geçti, kervansaray filan yok görünürlerdi. Belki de karanlıkta yanından geçtik onun ve şimdi geceyi açıkta, gittikçe hızlanan sağınağın altında geçirmemiz gerekecekti. Atların toynakları suya batıp çıkıyor, sicim gibi ıslanan elbiselerimiz omuzlarımızda gittikçe ağırlaşıyordu. Sel gibi dökülen sudan, bir perdenin ötesinde koskoyu, yalıtkan bir gece kaplamıştı her şeyi. Soğuktan kemiklerimize kadar titriyorduk. Fakat bataklığın çok yakınında olduğumuzu bilmek, soğuktan daha çok titretiyordu bizi. Atlar katı zeminden sapmaya görsün. O zaman Tanrı acısın size, demişlerdi sabahleyin. Ben önde gidiyordum. En azından on adım ardımdan geliyordu İbrahim. Kafamda ürpertici düşünceler cirit atıyor. Haniketi karanlıkta arkamızda bırakmışsak, geceyi bu soğuk yağmur altında geçirmek ne talihsizlik. Fakat ya fazla ilerlemişsem? O zaman bataklık ne olacak?'' Ansızın atımın bastığı yerden, toynakların balçağa gömülürken çıkardığı yumuşak, boğuk, ıslak bir ses. Hayvanın bataklığa kaydığını, bir miktar gömüldüğünü hissettim. Gömülen ayaklarından birini çılgınca çekip çıkarıyor, sonra tekrar kaymaya başlıyordu hayvan. Tüylerim diken diken oluyor. Bataklık. Dizgini amansızca çekip atın döşünü mahmuzladım. Gövdemden aşağı soğuk terler boşalıyordu. Gece öylesine karanlıktı ki, Kendi ellerimi bile göremiyordum. Ama ihtilaçlı şahlanışlarla hayvanın, Kapıp kucaklayan bataklıkla geliştiği umutsuz boğuşmayı, Açıkça izleyebiliyordum. Neredeyse ne yaptığımı bilmeksizin, Kemerimde asılı duran, Başka zaman, Hemen hiç kullanmadığım kırbacı kavradığım gibi, onun son bir çaba göstermesini sağlayabilirdim belki. Çünkü şimdi olmasa bile, biraz sonra bataklık tarafından emilecek ve beni de birlikte derinlere çekecekti. Böylesine acımasız vuruşlara alışık olmayan zavallı hayvan, ki görünmemiş ölçüde güçlü ve hızlı koşan bir kaşkay küheylanıydı, arka ayakları üzerinde gerileyip, dört ayağıyla birden yeri dövüyor, derin derin soluklanarak, Balçıkla boğuşuyordu. Sıçrayıp öne doğru şahlanıyor ama sonra tekrar aşağı kayıyor ve toynakları yumuşak, cıvık çamuru umutsuzca dövüp duruyordu. Garip, esrarengiz bir nesne, havada ıslık çalarak başımı yalayıp geçti. Elimi kaldırmamla birlikte sert, anlaşılmaz bir şey çarptı elime. Neydi bu? Gerçek zaman ve o an bendeki zaman idraki birbiri üzerine yıkılıyor birbirine karışıyordu. Balçık üzerine dökülen yağmurun çapırtısı ve atın can kaygısı içinde telaşlı solumaları arasında, bana saatler gibi gelen saniyeler boyunca bataklığın bizi emip yutarken çıkardığı yapışkan boğuk sesi işitebiliyordum. Sonumuz yakın olmalıydı artık. Ayaklarımı üzerinden çıkararak eğerden atlayıp yere yüzü koyun uzanırsam, belki kendimi kurtarabilirdim. O anda aniden umulmadık bir biçimde Sert toprağa çarptı atın toynakları. Bir adım, iki adım ve rahat bir nefes. Dizginleri çektim ve titreyen hayvanı rahat bıraktım. Kurtulmuştuk. Ancak o zaman hatırladım yol arkadaşımı ve dehşetle sarsılarak bağırdım. İbrahim! Cevap yok. Kalbim duracaktı neredeyse. İbrahim! İbrahim! Ama hayır. Çevremde sadece koskoyu gece ve sicim gibi yağan yağmur vardı. Canını kurtarabilmiş miydi? Kalın, yüksek bir sesle bir daha bağırdım. İbrahim!